Günaydın. Haftanın son gününde farklı konularda başlatılmış kampanyalara dair haberler var. İlk haberimizin konusu olan imza kampanyasının talebi, mahkemelerin tüm gerekçeli kararlarının taraf isimleri çıkartılarak internette halka açılması. Türk hukukunun kaynak metinlerini oluşturan yüksek yargı kararlarının küçük bir bölümünün sıklıkla da kısaltılmış olarak Adalet Bakanlığı ve Yüksek Yargı Kurumlarının resmi elektronik sitelerinde erişime açıldığını söyleyen kampanya sahibi birinci derece mahkeme kararlarının ise neredeyse hiçbirinin elektronik ortamda erişime açık olmadığını dile getiriyor. Kampanya sahibi ise kanunum.com diyor ki oysa yayıncı ve bu kararlara erişim amacıyla yaptığımız ve rutin olarak reddedilen başvurularımız sonunda itirazlarımızdan birini kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Edilme Değerlendirme Kurulu'nun dediği gibi kesinleşmiş yargı kararları Türk milletinin malıdır. Bu kararların bazılarının seçki olarak özel kanallar yoluyla hiçbir şeffaf prosedür gözetilmeden dağıtılmasını kabul edilemez buluyoruz diyerek durumu açıklıyor. İçerdikleri hakim görüşleri, savcı iddiaları ve avukat dilekçeleriyle uygarlık düzeyimizin barometresi olarak görülen, haklı olarak ortak gündemimizin merkezinde olan, kendimizi devlet makamları önünde koruyabilmek için muhtaç olduğumuz, tabi olduğumuz kuralların önemli bir bölümünü barındıran yargı kararlarının tamamına erişimimiz olmalıdır. Yargı kararlarının eksiksizce elektronik ortamda halka açılması önünde gösterilen engeller çoğunlukla özel verilerin temizlenmesi konusundaki zorluklar ve yargısal faaliyetin sürdüğü durumlarda dosyaların açılmasıyla ilgili endişelerdir. Yargının aliniyeti bağlamında duruşma salonunda açık olan her şeyin Elektronik ortamda da açık olması gerektiğine tamamen inanmakla beraber bu endişeleri de gözeterek talebimiz şudur. Mevzuat yürütmeyi durdurma ve iptal kararları durumunda kararların karar günü tam metin olarak elektronik ortamda yayınlanması. Diğer kararlar durumunda ise olağan kanun yollarının tükendiği ve bu nedenle kapandı denen Arşive kalkacak olan tüm dava dosyalarında tüm yargı kararlarının tam metin olarak özel isim ve adres bilgileri çıkarılarak dosyadaki son kararın kesinleştiği günün ertesi bir erteleme olmadan resmi bir internet sitesinde yayınlanması uygulanmasının en geç 2013 sonuna kadar başlamasıdır diyerek talebini dile getiriyor kanunum.com. Sıradaki haberimizin konusu bir radyo kanalı Deniz Dadaş tarafından Change.org'da başlatılan imza kampanyasının talebi. TRT Radyo 3'ün kısmen değil resmen dinlenebilir olması. Radyoyu resmen dinlemekte neymiş diyenler için işte açıklaması. Radyomu odalarda dolaştırmaktan, anteni indirip kaldırmaktan ama önünden geçersen parazitlenir diye korkmaktan, durup dururken ilgim dışında kötü ve zevksiz bulduğum kanalların yayınlarının saldırgan öne çıkışlarından hiç yakıştıramadığım teknik ve içerik hatalarından bıktım. TRT Radyo 3 yayınlarının frekans kalitesinin artırılarak diğer radyo kanallarına verildiği ve sayısı 80 olarak bildirilen vericilerinin tekrar Radyo 3 yayınları için kullanılması amacıyla TRT Radyo 3'e iade edilmesini gerekiyorsa başka teknik iyileştirmelerde yapılarak yurt içi ve dışından kısıtlanmadan dijital ya da analog araçlarla sağlıklı bir biçimde ve sürekli dinlenebilmesinin sağlanmasını istiyorum. 20 yıllık... Güzel, zarif ve benzersiz dostumu ve tabi bu dostu bizlerle buluşturan radyoyu geri istiyorum. TRT kanunun emri gereği ulusal, yerel ve sınır ötesi yayını yapmaktadır ve bu yayınlarla ülke ve ülke dışında karlılığı düşünmeden tüm Türk vatandaşlarına ulaşmak zorundadır. Yayınlara müdahale edilerek yayın kalitesinin kısmen sözcüyle tanımlandığı kısıtlanmış uygulamayı hizmet olarak değerlendirmeyi ve bu hizmetten yararlandığım bilgisini reddediyorum. Burada anlaşılacağı üzere TRT Radyo 3'ün yayın yapılması yeterli değil. TRT bu yayınları ulaştırmakla da görevli. Ancak gerçekten dinlenir, izlenir olmayan bir yayıncılık pazarı düzenleyici olamayacağından kamu yayıncılığı da yapamaz. Bu nedenle TRT takip edilen, takip edilmek için de herkese ulaşarak seçme fırsatı yaratan bir yayın kuruluşu olmak zorundadır. Radyo 3 kültürünü, duruşunu ve dokusunu kaybetmeden geleceğe taşımak, bu radyo kanalından fazlasını yaşatmak olacaktır sözleriyle durumu anlatıp talebini dile getirmiş Deniz çok sevdiği TRT Radyo 3 için. Son olarak Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin aşağı bir kampanya var. Talepleri de oldukça fazla. Bunları sıralayacak olursak şöyle Kürt meselesinin çözüm sürecinde Adem'i merkeziyet ilkesinin kabul edilmesiyle Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özellik şartına getirilen çekincelerinin kaldırılmasının ve Avrupa Birliği'nin bölgesel politik araçlarının tam işlerliğe kavuşmasının sağlanması, seçim barajının düşürülmesini, ana dilde eğitim hakkının tanınmasını, ceza hukukunun evrensel ilkelerini yok sayan demokratikleşmenin önünde ciddi bir engel oluşturan terörle mücadele kanununun kaldırılmasını, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasının demokratik protesto hakkının kullanılmasını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmesini, Başörtülü yurttaşların seçilme haklarının tanınmasını, başörtüsünün kamusal alanda görünürlüğünü kısıtlayan yasaların değiştirilmesini, Alevi yurttaşlarının ibadet özgürlüğünü garanti altına alacak yasal düzenlemelerin yapılması, Cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini, Gayrimüslim yurttaşları hedef alan ırkçı ve ayrımcı dilin nefret suçu kapsamına alınması için çalışmalar başlatılmasını, toplumun belirli kesimlerinin yaşam tarzlarını hedef alan uygulama ve söylemlerden vazgeçilmesini, Devletin etnik köken, dini inanç, toplumsal cinsiyet gibi bireysel hak ve özgürlükleri ilgilendiren alanlardan çekilmesini, LGBT'lerin eşitlik ve onur taleplerine kurak verilmesini, insanın doğanın sahibi değil parçası olduğunun bilinciyle doğayı tahrip eden kalkınma anlayışının gözden geçirilmesini, çevre ve kent düzenlemesini ilgilendiren kararların uygulanmadan önce toplumla paylaşılmasını ve karar mekanizmalarının şeffaflaştırılması ve geniş kitlelerin katılımına Açık hale getirilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını içermelidir diyerek yapılması gerektiğini düşündükleri yasal düzenlemeleri sıralıyorlar. Ve diyorlar ki devamında toplumsal barışa katkıda bulunacağını umduğumuz bu özgürlüklerin partilerin kısır siyasal çıkarlarına kurban edilmemesi gerekiyor. Bu anlamda yukarıda saydığım somut adımlar Türkiye'nin de içinde bulunduğu gergin durumdan ancak diyalog ve müzakere yoluyla çıkılabileceğini düşünen bizlerin bütün yurttaşlara ve siyasal aktörlere bir vicdan ve adalet çağrısı olarak algılanmalıdır sözleriyle kampanyanın taleplerini ve niyetinin altını çiziyor Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Son dönemdeki haberler esasında bu taleplerin bir kısmının karşılandığını da gösteriyor. Demek ki gerek kampanya gerekse daha geniş toplumsal duyarlılık bu konuda harekete geçmiş durumda. Evet haftayı böyle kapatıyoruz. Değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.